Bugün sizlere anlatacağımız kişi Arşiment, dahilerin dâhisi Arşiment. Birçoğumuz onu Evreka, Evreka diye çıplak koşmasından tanırız. Dünyanın şekline kafasını takmış olan büyük Galileo bile bu kişiye hayrandı. Arşiment pi sayısını ve evrenin hacmini hesaplamıştır. Tabi yaptıkları bunlarla sınırlı değil. Bol güneşli, sıcak bir sahil kenti olan Sirekuza yani Yunan kenti bir yerde dünyaya gelmiştir Arşiment. Milattan önce 287 yılında olduğu kesin olmamakla birlikte söylenmekte. Gezegen ve evrene olan merakı, astronom olan babası Phidias'tan gelmektedir. Archimedes 7 yaşındayken babası onu Yunan edebiyatı, müzik ve klasik Yunan eğitiminin olduğu bir eğitim sistemine dahil etmiştir. Archimedes 10 yaşındayken çok ilginç bir olay olmuştur. Kralın üvey oğlu olan Hieron askeri bir komutandır darbe yapıp babasını öldürüyor ve tahta geçiyor. Daha sonrasında Hieron ile arkadaş oluyorlar. Babası Fidyas Arşiment'i İskenderiye'ye, Nil Nehri deltasının yanındaki o bilgi şehri olan yere götürüyor. Biliyorsunuz arkadaşlar orası Muses Tapınağı'nın olduğu yer. Muses Tapınağı şu an bildiğimiz güncel büyük kampüsler gibidir. İçinde kompleks yapılar olur. Gelen kişilerin konaklaması, onların kütüphaneleri, bilgi araştırabilecekleri, çalışacakları, derslikler ve benzeri birçok imkan sunulmaktadır. İskenderiye o dönemin modern dünyanın en büyük kütüphanesine sahip bir bilgi şehridir. Archimald eğitimini tamamladıktan sonra Sirekuze'ye geri döndü. Tabi Hiron o dönem kral olduğu için arkadaşına ilk görevini verdi. Başta danışmanları olmak üzere ülkenin birçok önde gelenlerine bir tane soru sordu kral Hiron. Soru şuydu. Kafasında bulunan taç, taç giyme töreni için sap altından yapılmak zorundaydı. Tabii ki de içinde işlemeler olduğu gibi altın miktarının da doğru olması gerekirdi. Bunu bir şeref, onur meselesi haline getiren Hiron demiştir ki benim verdiğim taça Kuyumcunun hile karıştırmasını istemiyorum. Siz düşünün, bir yöntem bulun ve bu tacın gerçek altın olduğunu bana kanıtlayın. Tabi gel zaman git zaman düşünme süreleri geçiyor, herkes cevabını vermek için geldiğinde Arşiment onlara sadece gülüyor çünkü cevap onların yakınında bile değildi. Arşimen cevabı biraz daha önce bulmuştu. Bulduğu hikaye arkadaşlar hepimizin bildiği meşhur bir hikayedir. Arşiment hamama gidiyor, hamamda küvetin içine giriyor, bakıyor ki Girdiği kadar su dışarı taşıyor. Yani daha fazla cisim hattında daha fazla su taşıyor. Bunun aklına şu fikir geliyor. Altını da ben bu şekilde bulabilirim. Bunu bulur bulmaz içi içine sığmayan Archimald sokaklara çıplak bir şekilde koşturarak eve gidiyor. Ve giderken sizce ne diyor? Evreka yani Türkçesi buldum demek. Adam buldum buldum diye eve koşarak çırılçıplak gitmiş. Daha sonra tabi krala söyleyince küvette bulduğu şekilde altını suya batırırız. Sap altın kadar su dışarı çıkarsa bu şekilde sorunumuzu çözmüş oluruz diyor krala. Ve kral bu fikri beğeniyor. Talihsiz kuyumcunun idam fermanı imzalanıyor. Bundan sonra da Hiron dostu Arşiment'e çok güveniyor ve onu yanından ayırmıyor. Arkadaşlar hepimizin bildiği bir sayı pi sayısı. Hesap makineniz yok, bir bilgisayarınız yok, pi sayısını nasıl hesaplarsınız? Archimedes bunu hesaplamış şu şekilde bulmuş. 3,1428 ile 3,1408 arasında bir sayıdır demiş. Wow gerçekten pi sayısının doğru aralığını bulmuştur arkadaşlar. Hesap makinesine basın ve pi sayısına bakın. Bakalım Archimedes yanılmış mı? Archimedes'in arkadaşları onu şu şekilde tanımlardı. Archimedes bir işe başladığında üstündeki kıyafetleri değiştirmeyi, yemek yemeyi unuturdu adeta bir deniz kızı tarafından büyülenmiş gibi anlatırlar. Matematik onun hem dehası, hem de sevdiği bir alandı. Hatta bir keresinde gene meşhur bir hikayede şöyle anlatılmaktadır. Demiş ki Archiment, ''Bana dayanacak bir yer verin, size dünyayı yerinden oynatayım.'' Nasıl ya? Dünyayı nasıl yerinden oynatacaksın? Tabi bunu duyan kral Hiron, demiş ki bu böbürlü sözünü kanıtlayacaksın. Bu büyük devasa 2000 tonluk gemileri, sen, hiç kimsenin yardımını kullanmadan tek başına karadan suya indir ben de sana güveneyim inanayım demiş. Hemen arşimant koşmuş işe koyulmaya. 15 metrelik bir kayıktan bahsetmiyoruz. 2000 tonluk koca bir savaş gemisini karadan suya tek başına indirecek. Tek yani kas gücün imkanı ihtimali hiçbir şey yok. Gece gündüz demiyor çalışıyor ve herkesi topluyor. Kral geliyor oturuyor. Ve çevre şehirlerden arkadaşlar Arşiment'in bu çılgın dahi bilim adamının yapacağını görmek için herkes geliyor. Herkesin nefesleri tutuluyor. Hayal edin bir meydandasınız denizin kenarında. Koskoca 2000 tonluk bir gemi. Arşiment iplerden tahtalardan karaya dayanacak şekilde bir vinç sistemi yapıyor tasarlıyor. İpin bir kısmını karadaki babutlara bağlıyor. Bir kısmını da arkadaşlar geminin belli noktalarına bağlıyor. Bu şekilde bir makara sistemi oluşturuyor. Arşiment yavaş yavaş gider. Arkasındaki sandalyeye oturur. Yanında duran şu kadarcık bir makare sistemini sadece çevirmeye başlar. 2000 tonluk gemi bir anda suya nizami şekilde ve yalpalanmadan milim kaymadan hatasız bir şekilde iner. Daha sonrasında herkesin nefesi tutulur. Herkes sessizce bu adam az önce ne yaptı diye afallar. Ve ardından çığlık kıyamet bir alkış ve Kral Hieron der ki Bugünden itibaren Arşiment ne derse Kabul edeceksiniz. Doğru sayacaksınız. Bu benim emrimdir. Artık dünyayı yerinden kaldırabileceğini bilen Archimand evrene yönelir. Ay ile dünya arasındaki mesafeyi baz alarak evrenin net hacmi olmasa da yaklaşık hacmini hesaplar. Ve der ki 10 trilyon mil şeklinde hesaplar. Yaklaşık olarak. Kral Hiron savaşa girer. Kartaca savaşı. Archimand'den yardım etmesini ister. Archimand'in yardımlarıyla savaş kendi lehlerine doğru çevrilir. O sırada kral bir barış yakalamıştır. 10 yıl boyunca barış sürer fakat 10 yıl sonra tekrar savaş haline gelir. Roma İmparatorluğu her yere ele geçirirken Sirekuza'yı da ele geçirmeyi göze almıştır. Kral Hieron'un oğlu ölür. Oğlu öldükten sonra kral Hieron bir süre dayanır ve o da ölür. Daha sonra onun torunu tahta geçer. 15 yaşındaki olan torunu tam bir kibir abidesidir ve ülke tam o anda savaşa girmiştir. Arşiment şehri savunmak ister. Bunun için de tabi ki de onun çılgın icatlarından olanları kullanır. Roma İmparatorluğu'nun en parla en yıldırım komutanlarından biri Marcellus. Sirek almak için sadece 5 gün verir. Teknik olarak hesapladığında gerçekten öyle bir şehri almak onun için 5 gün sürer. Marcellus bütün hızıyla denizden kaleye doğru gidişini yapar. Tabii o sırada hesap etmediği bir şey vardır Arşiment. Arşiment'in uzun mancınık sistemini zaten hepsi biliyor bu yüzden Marcellus kendi hızına güveniyor. Fakat Arşiment öyle kolay bir lokma mı? Düşmanlarını yerle bir edecek bir savunma sistemi geliştirmiştir. Yani modifiye etmiştir mancınıkları. Tabi gemilerin yarısından çoğun paramparça edince o dönemde ilk kez kullanılan ölüm ışını dediğimiz yani lazer silahını kullanmıştır. Hava bir zeminden güneşten yansıtarak o ışıkları yelkenlerin tahta ve yelken kısımlarına ateş çıkartacak şekilde yansıtmaktadır. Roma ordusu bir anda korku dehşet içine giriyor. Marcellus diyor ki evet. Arşiment dişli birisi. Daha sonra arkadaşlar gece baskını yapmaya kalktılar. Kale surlarına tırmanan askerler. Bir de ne görsün? Koskoca beton bloklar yarılmış. Binlerce delikten ateşli ok atan askerler var. Bu nasıl olur? Evet gene Arşiment. Daha sonra arkadaşlar. Marcellus pes eder mi? Gene yüklenmiş. Demiş ki gideceksiniz. O kaleyi ele geçireceksiniz. Artık askerler korkar olmuş. Denizden gelen gemileri. Bir mancınık sistem arkadaşlar tutuyor. Koskoca 2000-3000 tonluk gemiyi... Dağlara fırlatıyor, kayalara çarpıyor, duvarlarda kırıyor. Ya bildiğin oyuncak arabaya atarsa kırılır ya. O şekilde fırlatan bir mancınık sistemi. Tabii Marcellius askerler herkes afallıyor. Diyor ki bu arşimet kim? Tanrı mı? Bir an tabii herkes korkuyor, dehşete kapılıyor. Ve Marcellius saldırı emri verdiğinde Arşiment'in olduğu duvarlardan sarkan küçük bir halat ucu görse Romalı askerler korkudan tam tersine doğru kaçmaya başlıyorlar. Ve haklılar da. Tabii 5 gün biçtiği Marcellus 2 yıl olunca artık sabrını zorlamaya başlamıştır. Ama tabii ki de Roma'nın sabırlı komutanı meyvesini almıştır. Bir gece gene şehirdeki askerler içip içip kutlama yaparken bir yeri boş bırakıyorlar. O yeri tespit eden komutanlar oradan sızıyor ve şehir kalelerinin kapıları açılıyor. Kapıları açılınca yağma başlıyor. Komutan Arşiment'e asla zarar vermeyin. Özel birlikler hazırlıyor. Arşiment'i canlı yakalatmak istiyor. Çünkü böyle bir deha Roma İmparatorluğuna faydası çok fazla olur. Tabi herkes Arşiment'i arıyor vesaire. arşimet ne yapıyorsa inanamazsınız ama arkadaşlar. Kumda daireler çizip yine matematiksel şekiller araştıran matematik dehamız. Roma askeriyle karşı karşıya geliyorlar. Roma askeri Arşiment'i görünce gel buraya teslim ol diyor. Dairelerine bastığını gören asker diyor ki dairelerime sakın dokunma diyor. Öfkeli asker de bir anda sinirlenip Arşiment'i... Öldürüyor. Asker yan, öfkeyle Arşiment'i öldürdü yok etti tarihten sildi. Neyse arkadaşlar tabi bunu duyan Marcellus kafayı yiyor. Karşıdaki bir ülkede savaştı bir ülkedeki 2000 kişiyi. Sırf karşıdan diye öldüren Marcellus Arşimet'i öldürdü diye kendi Roma askerini idam etti insanların göz önünde. Arşimet ne kadar değerli. Daha sonrasında zaten Arşiment'e olan değerini veriyor. Ve onun geometrik şekillerini oluşturan bir anı şekilde mezar yapıyor. Archimedes'in adını yüzyıllara taşıyor.